Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bugün su hakkında atık su arıtma tesisleri ve suyun yeniden kullanımı ile ilgili konuşacağız. Sadece İstanbul'da bile günde iki buçuk milyon metreküp'ten fazla su tüketiliyor. Bunun hemen tamamı kullan kullanma suyu olarak kullanılıyor, yani evlerde büyük bir kısmı. Su kullanıldığında kirlenip atık su haline geliyor tabi. Atık suyun bir arıtmadan geçmeden ya da temizlenmeden ...doğaya bırakılması... ...çok hızlı bir kirlenmeyi meydana getiriyor. Atık suyun ister evsel... ...ister endüstriyel kaynaklı olsun... ...kesinlikle arıtılması... ...ve ancak arıtıldıktan sonra... ...doğaya tekrar verilmesi şart. Evet, bu atık su meselesinde... ...iki boyutlu ele almak gerekiyor herhalde. Bir işte... Hani çevre kirliliği açısından bir de suyu evet. verimli kullanma açısından Hı -hı. E, bir kez daha kullanabilme adına. E, Akgün de ifade etti İstanbul'da işte günde iki buçuk milyon metreküp su kullanılıyor ve İstanbul'un su varlıklarının sınırlı olduğunu biliyoruz. Evet. Zengin bir Hı. şey değil şehir değil su açısından. E, bütün su teminini... Daha doğrusu çoğunluğunu barajlarla karşılıyor. Hı hı. Yeraltı suları da oldukça az. Ee, o yüzden e, barajlar yapılıyor sık sık. Hı hı. Ama bu barajların e, yapılması da başka e, sorunlara yol açıyor. Bu açıdan da e, bu mesele önemli. Ama bir yandan şeyi de biliyoruz biz. Var olan su varlıkları da e, yok ediliyor İstanbul'da bu mega projelerle Hı -hı. E, başlanan bir e, süreçti daha da evliliği var tabii ki Hı -hı. ama mega projeler e, neredeyse hani e, son çiviyi çakar nitelikteydi. Geçtiğimiz haftada Belgrad ormanlarında böyle Hı -hı. bir yeni ufak çaplı da olsa e, evet. ne diyorlar turistik Hı -hı. turistik e, tren, tren tren rayı diyelim onu Dekovil diye bir projeden başladı. Evet altı buçuk kilometrelik Hı -hı. Belgrad ormanının içerisinden geçen bir projeden bahsediliyor. Bu projenin yapımıyla birlikte Hı -hı. Belgrad ormanının zaten küçülmüş alanı, Hı -hı. ki elimizde bir veri var. 1840'larda yaklaşık 12 bin Hektarmış. hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Hı -hı. Şimdi ise 5500 olmuş, evet Hı -hı. hektara kadar. Yani üçte biri, yok, üçte birinden biraz daha fazla diyelim. Yani. Evet. Bu evet. yani çeperlerinden çok, e, çok ciddi bir biçimde tırtıklanmış bir Hı -hı. E, ormanlık alandan bahsediyoruz. Şimdi ise bunu ortadan da bölen e, Hı -hı. bir proje bütünlüğünü ortadan kaldıracak e, öncelikli olarak ki şey de biliyoruz Belgrad ormanları da önemli bir Hı -hı. sulak alan. Barındırıyor içerisinde. Evet, İstanbul'un çok önemli bir su depolama alanı aslında evet. burası. Evet, şimdi e, Nurhan bu girişten sonra şunu da söyleyelim. Maalesef Türkiye'de atık suyun önemli bir kısmı halen ...hiçbir arıtmaya tabi tutulmuyor ...ya da sadece fiziksel arıtma işleminden geçiyor... ...yani bu, bunu şey gibi düşünebiliriz... ...böyle bir tülbentten su geçirmek gibi... ...bu kadar, o kadar e, basit... Mi? ...ön arıtma... <gülüyor> tülbentin çıkılığına bağlı olarak... ...baya bir şey yapmıyor... <gülüyor> ...tülbente göre değişir tabii ama... ...ızgın sistemi falan deniliyor... ...yani ben evet. bizzat görmedim böyle bir hı hı. şeyi... ...arıtma tesisini... Ama Hı -hı. E, daha öncesindeki e, konuklarımız, hocalarımız ifade etmişlerdi. Hı -hı. Bir ızgara sistemi diye düşünün. Büyük parçaların aslında Hı -hı. sudan... E, fiziksel küçük evet. küçük büyük parçaların e, yani şey yapılması. Bertaraf edilmesi Hı -hı. sudan. Başka bir şey değil. E, tabii bu yapıldıktan sonra böyle bir e, basit bir fiziksel arıtma işleminden sonra... ...veya hiç arıtılmadan denizlere, akarsulara, göllere, Hı -hı. göletlere... Yani böyle kapalı su havzalarına bile deşarj edilebiliyor bunlar. Fiziksel arıtma dediğimiz şey aslında gerçekten arıtma olarak kabul edilmemeli. İşte az önce bahsettik. Izgara ve kum tutucudan geçirdikten sonra denize deşarj edilmesinden bahsediyoruz burada. Bazen derin deşarj lafı kullanılır. Evet. E, o evet. ise e, gözlerden biraz daha ırak. gözlerden ırak diyelim <gülüyor> yerlere, daha uzak bir yere ama yine aynı nitelikteki e, suyun bırakılması Aha. anlamına gelir. Evet bu tesislerin atık su arıtma verimleri zaten yüzde beş civarında yani o yüzden zaten ön arıtma diyoruz bunları bir anlamda. Bunlar şöyle bazen de hani bu tesisleri arıtmadan ziyade atık su seyreltmesi yapan tesisler de denilebilir. E, su kirliliği kontrol yönetmeliğinin yürürlüğe girişinin üzerinden çeyrek asır geçti. 25 sene geçti. Ancak maalesef ülkedeki atık suyun önemli bir bölümü yüzde 5 oranında arıtılarak denizi ve tatlı su varlıklarımıza boşaltılıyor. Bu da gerçekten e, endişe verici bir durum. Evet. Evet. Şimdi e, durum böyle Bu durumu e, ilişkin e, Aslında basına e, Medyaya birçok Haber yansıyor Menderes'in kirliliğinden Bahsederiz Sakarya'nın kirliliğinden Ergenenin kirliliğinden bahsederiz evet. e, Bunlar aslında işte bu e, atık suların Aratılmamasından kaynaklı Ortaya çıkan sorunlar ama bu tablo sanki yokmuş gibi e, bu işten bizzat sorumlu olanlar hı hı. E, ise e, tam tersi açıklamalarda bulunuyorlar hı. ve e, bunu rakamlarla e, ifade ediyorlar hatta e, özhasaki çevre ve evet çevre ve şehircilik e, bakanı, evet, Şehir bakanı e, atık su arıtma testlerinde e, birçık Çığır açmışlar. açtığını ifade ediyor Türkiye'nin. Örneğin e, rakamları da e, ifade ederken şunları söylüyor. 2002'de sadece 15 katı atık depolama tesisi Hı -hı. varken bugün için 82 tesise ulaşılmıştır deniyor diyor Türkiye'de. E, 191 belediyeden 52 milyon vatandaş. ...kullandığı katı atık depolama tesisi var deniliyor. E, 155 megawatt elektrik üretiliyor bu atık tesislerde. 60 bin vatandaş çalışıyor. 3 milyar katma değer vergisi üretiyoruz, elde ediyoruz. E, 2002'de 151 olan mavi bayraklı plaj Hı -hı. ve marina sayısı 444 oldu. E, Hı -hı. Hatta İspanya'dan sonra e, ikinci Sırada bu açıdan Türkiye diye ifade ediliyor. Sayılar sayılar yani. Evet, evet. E, belli bir tarihte e, itibaren karşılaştırma yapılıyor ve Türkiye'nin bu alanda çok önemli e, adımlar attığı ifade ediliyor. E, ve büyük Hı. bir eleştiriye bu kadar büyük hizmetler yapılırken haksız yere e, eleştiriye tabi tutulduğunu Avrupa Birliği'nden ve e, ülke içerisindeki muhalefetten ee, eleştireye evet. tabi tutulduklarını ve bundan dolayı da çok üzüldüklerini ifade ediyorlar. Bunu her şeyde yapıyorlar aslında yani bir tek su alanında değil zaten arıtma tesis sayısı sadece 145'te diyor 2002'de ee, bizim zamanımızda diyor şu anda 940'a çıktı. Evet. Yani bunlar bu rakamların artması ne anlama gelir? Bu tesisler iyi işliyor mu falan? Bunları birazdan daha detaylı konuşacağız. Ama şöyle bir baktığımızda TÜİK verilerine bakalım 2014 hı hı. verileri Atık suyun ne kadarı arıtıldı mesela biraz e, biz de rakamlardan bahsedelim. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4.3 milyar metreküp atık suyun 3.5 milyar metre küpü atık su arıtma tesislerinde arıtılmış. Yani deşarj edilen atık suların yüzde 81'i arıtılmış ancak bunun yüzde 41.6'sı gelişmiş arıtmaya tabi tutuluyor. Yüzde 33.2'si biyolojik arıtmaya... Ee, ve yüzde 25'i fiziksel arıtma az önce bahsettiğimiz aslında işte mazgallarla sadece fiziksel parçalarından Hı -hı. arındırmak suyu yani bunu aslında kabı arıtma atıklarını. olarak ha kaba atıklarından arındırmak bunu aslında arıtma olarak sayamayacağımızı söylemiştik böyle baktığımız zaman görüyoruz ki e, yani yüzde 61'i aratılıyor çünkü atık suyun yüzde 81'inin e, arıtıldığını düşündüğümüz zaman bunun sadece yüzde 75'i aratılıyor gerçek anlamda. ...o zaman Türkiye'deki atık suyun %61'inin arıtıldığını görüyoruz. Yani yarısından biraz daha büyük bir kısmı. Evet bu arıtılan sularda %50'si denize, %40.5'i akarsuya, 8'e baraja, %1.4'ü göl ve göletlere... ...binde ikisi ise araziye ve %5.6'sı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildiği ifade ediliyor. Evet, şimdi hal böyle olunca baktığımızda yüzde altmış biri arıtılıyor gerçek anlamda dedik. Onun da tabii ne kadar iyi bir arıtma olduğu da tartışılır. Ee, akarsularımız, topraklarımız, göllerimiz, denizlerimiz elbette kirleniyor. Bu verileri atık suların evsel ya da endüstriyel kaynaklarını, bölgesel sınıflandırmalarını dikkat ederek alarak yapmamışlar. Tabii TÜİK'ten bu verileri alamıyoruz maalesef. Ayrıca mevcut atık su arıtma tesislerinin deşarj kaliteleri hakkında da bir bilgi yok... Yani deşarj edilen suyun içeriğinde kendini devam ettiren kirletici parametreler, e, miktar, neden olduğu çevresel etkilerle ilgili veriler yer almıyor TÜİK'te. Oysa bunların e, güncellenmiş olarak, şeffaf olarak vatandaşların erişimine... Açık olması lazım. Evet yani, yani. sayıların e, yeterli olduğu ifade edilmeye çalışılıyor. Daha doğrusu evet, sayılar da arttırarak ifade edildiği için çok büyük e, yol kat edildiği düşünülmesi isteniliyor ama Aynen. öyle değil. Türkiye'deki hı hı. atık su arıtma testlerinin önemli bir kısmı yerelin yapısına, kirlilik yüküne ve kirlenme hızına uygun e, planlanmış değil. E, atık su arıtma testlerin sayısının yüksek olması bunların iyi işlediği anlamına Gelmiyor Atık su arıtma testleri planlanırken de işletilirken de ihtiyaçlar ve sürdürülebilirliği önceden e, belirlenmeli ama bunların bu noktada yapıldığını söyleyemeyiz artma seviyesi ne olmalı e, su geri kazanım gerekli mi endüstriyel kullanım mümkün mü enerji kazanımı alternatifi uygulanabilir mi e, ...arıtma çamurlarından nasıl faydalanılabilir gibi birçok soruya cevap verir nitelikte e, bir e, çalışma sürdürülmesi gerekiyor. Hı hı. E, ayrıca tesisin işletme aşamasında tüketici kaynaklar içinde bir değerlendirme yapılmalı. Bu tesisi yaptıktan sonra e, ön bir 50 yıl içerisinde, hı hı. 60 yıl içerisinde çevrede ne etki e, yaratacak... ...ne kadar karbon salacak, ne kadar kimyasal madde harcayacak ne kadar enerji harcayacak Hı -hı. bunların hepsinin e, aslında önceden e, tespit edilmiş olması gerekiyor yani fizibilite ve planlama kısmı Hı -hı. çok önem arz ediyor bu işte ama şu anda yapılanlar e, kurdele kesme noktasında aynen, hızlıca aynen. daha bir ucuza. bina çıkıyor ortaya da çalışıyor mu çalışmıyor mu orası belli değil Evet şimdi bu tesislerde bir de finansman sorunu var. Bundan da kısaca bahsetmek lazım. Atık su arıtma açısından TÜİK istatistiklerine yansımayan bir durum daha var. Az önce bahsettiğimiz e, veriler. Bugün mesela başkent Ankara başta olmak üzere. İstanbul'da, Bursa'da, Adana'da, Kayseri gibi e, büyük kentlerin atık su arıtma tesisleri... E, ...yabancı kurumlarca finanse ediliyor büyük oranda. 2872 sayılı çevre kanunu 33 yıldır yürürlükte ama çevre sorunlarının çözümünde ulusal bir finans modeli oluşturulmamış durumda hala. Su ve hıfzıza hizmetler için gerekli olan altyapı tesislerinin planlanmasından finansmanına kadar destek kurum olarak çalışan İller Bankası var. Eee 1980'lerden zaman içerisinde evet e, daha arka Çok plana değiştiğini esindiğini. söyleyebiliriz. Evet IMF ve Hı -hı. Dünya Bankası'nın dayatmalarıyla birlikte politikalarıyla birlikte Hı -hı. E, çok da işlevini yerine getiremediğini Biliyoruz. Evet, bununla eş zamanlı olarak su ve kanalizasyon hizmetlerinin finansmanı doğrudan belediyelerin kendi girişimlerine bırakılıyor. Böylece daha önce yok denecek kadar az başvurulan ticari kredi ve dış kredi kullanımının genişletilmesi hedeflenmiş. Daha doğrusu başka bir ifadeyle su hizmetleri yerelleşirken kentsel altyapıcılık alanında mali kredi sağlama yönünde... ...İller Bankası'nın boşalttığı o alan küresel finansman kuruluşları tarafından... Dolduruluyor. Böylece su hizmetlerinin özel sektöre devri hızlanmış oluyor. Nitekim Türkiye'de artan sayıda belediye Dünya Bankası'yla e, anlaşmalar yapıyor ve su hizmetlerini gerçekleştirmek için çok uluslu dünya su devlerine mecburen kapılarını açıyorlar. Ve kendileri de artık bir şirket gibi ka kar mantığıyla kar odaklı olarak e, su hizmetlerini yürütmeye başlıyorlar. Buradaki aksaklığı yerel yönetimler şöyle ifade ediyorlardı. Bu işte... ...projelerin hayat hmm. bulması... ...yani ilk aşamasından itibaren... ...ve işletme sırasında... ...ihtiyaç duyulan her türlü... E, hmm. ...hizmet, danışmanlık... ...teknik... E, ...işte destek... ...ya da yedek parça... ...gibi her şeyde sözleşme kapsamında... E, ...ilgili firmadan almak zorunda kalıyorsunuz... Evet. E, ...ve bu maliyeti arttırıcı... ...bir unsur oluyor... ...aynı zamanda... E, ...bir e, paket programı olduğu için... ...hani bir yedek parça ihtiyacı ya da yenileme ihtiyacı duyduğunuzda... ...bunu başka bir yerden temin etmeniz mümkün olmuyor. Bu da ciddi sıkıntılara yol açıyor diye ifade ediyorlardı. Evet, gerçekten de şey e, önemli. E, bir, verelim. evet, müzik arası verelim. Bu kadar ciddi meselelerden konuştuktan sonra... ...şimdi Mercedes Sosa'dan dinliyoruz. Rio de Camalote. Imagina el Paraná, Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva y con él viene el agua, el viento del norte y la yarara y a su incertidumbre lento lagarto raíces negras se le pega el de pesado y la inundación que no se detenga Mete su lengua en el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército panza de agua, matas debajo, mamotreto de hojas verdes las aguas del invaso, que no, no se detenga. detenga. Su hakkında bu hafta arıtma tesislerinden, atık su arıtma tesislerinden bahsediyoruz. Biraz Türkiye'nin genel durumundan bahsettik. Sadece aslında gerçek anlamda yüzde kullanılan atık suların e, ciddi bir arıtmadan geçtiğini söyledik. Bunun da hem çevreye çok büyük olumsuzlukları var. E, su varlıklarımız kirleniyor. Hem de aynı zamanda tasarruflu kullanmamız gereken bir e, yaşam kaynağını tasarruflu kullanmamış oluyoruz. Şimdi e, biraz ne yapmalı? Bundan bahsetmek istiyoruz. Yani bu e, durumun e, fotoğrafını, genel fotoğrafını çektik. Peki neler yapılmalı? Kentlerde ve kırsalda atık su yönetimini bütüncül olarak ele almamız şart. Yani sadece arıtma tesisi inşaatı yaparak, e, bunların sayısını artırarak tesislerin bu şeyi, bu ciddi problemi çözemediğimiz ortada. Evet, evet. Ee, geçtiğimiz haftalarda da e, ifade etmeye çalışmıştık. Gündeme gelmişti İzmir'de. E, İzmir'in yeraltı sularının e, sanayi şirketleri tarafından ve Hı -hı. E, işte... Ne, meşrubat meşrubat. Şirket, <gülüyor> e, şirketleri tarafından e, bir kuruş ücret ödemeden... E, ...kullanıldığını e, biliyoruz. Gündeme gelmişti. E, ve yani insani amaçlı kullanılacak suyun kat ve kat üstünde su kullanılıyor e, bu alanda. E, onunla ilgili çok ciddi şeyler yapılabilir. Yani sanayide su tasarrufunu sağlayıcı önlemler hmm. e, alınmalı. Bu tesislerin bazılarında artılmış su e, kullanılabilir. Hatta Sabancı Gölü'nün suyunun e, uzun bir süre yine bir hmm. e, rafineri tarafından e, hmm. soğutma amaçlı e, kullanıldığını biliyoruz ki e, kirletildiğini, kirletildiğini tabii. yani nadir göllerden bir tanedir bir tanesidir su kalitesi hmm. açısından e, böyle şeyler yapılıyor buna istisna değil ama Türkiye için. Ee, o yüzden bu alanda özel bir tedbir almak e, gerekir. Devlet sanayi bu yönde e, çok ciddi bir biçimde e, yaptırımlar uygulamalı. Hı hı. E, kullanamayacakları noktasında e, aratılmış atık su kullanımının yasal olarak zorunlu hale e, getirilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı için en temiz yeraltı suları işte e, çok rahat bir biçimde devlet su işleri tarafından sanayi tesislerinin kullanımı e, devredilmekte. Ee, bu önemli bir adım bundan evet. buna hızlıca başlanması gerekir. Hiç zaman kaybetmeden evet. Kentsel ve kırsal alanda oluşan atık su günü kurtaran çözümler yerine uzun vadeli altyapı çalışmalarıyla yapılmalı. Örneğin evsel su tasarrufunu sağlamak için e, ki İstanbul'un çok büyük bir yani su kullanımı çok büyük bir kısmını açıklıyor. Gri suyu arıtma ve yeniden kullanmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Bunu sadece birkaç binada pilot çalışma olmaktan öteye taşımak gerek. Ekonomik ve yasal teşvikler düzenlenmeli bu yönde. Bu şekilde evlerdeki su kullanımı yüzde elliye varan oranlarda azalıyor. Özellikle İstanbul gibi yerlerde işte bu yüzde doksanın evsel kaynaklı olduğu kentlerde bu artık elzem bir konu haline gelmiş durumda. Aslında şöyle bir şey de var. E, belediyeler tabii finansman olarak e, kısıtlık içerisindeler e, ama e, şöyle bir yaklaşımları da var. E, bir sonraki seçimde e, tekrar seçilebilmek için çok daha görünür faaliyetleri Hı -hı. hayata geçirmeye çalışıyorlar. E, yer altına yapılacak ya da işte daha uzak yerlerde yapılacak durumlar. E, ...daha e, ne Görünürlüğü derler... ...görünürlüğü fazla olmayan ...olmayan şeyler, evet. e, projelere çok da yatırım yapmak Hı -hı. istemiyorlar. Hani sonuç getirmeyecek seçimde oy getirmeyecek diye düşünüyorlar. E, oysa e, bu geleceğe ilişkin bir yatım Hı -hı. ama... Öyle bir kriz içerisindeyiz ki, içindeyiz ki biz aslında bugünümüze bugün, ilişkin bir bugün şey. yatırım. O yüzden bir an önce bu tür testlerin sayısını arttırmak gerekir. Aynı zamanda bunun verilerini anlayabileceğimiz tarzda şeffaf bir biçimde vatandaşlarla paylaşmak gerekir. Çünkü bu tür veriler yok. Sadece tesis sayılarını hı hı. biz görmek ee, görebiliyoruz bazı belediyelerin sayfalarında. Onun dışında Aynen. göremiyoruz. Evet. Atık suların içerisindeki kirletici yükleri de su havzasına göre değişiyor. Tağzının bir yerinden işte bir denize yakın delta kısmında farklı çıktığı noktada farklı. Yani Sakarya Irmağı'nda akan sudaki kirleticilerle Ergene'de akan suyun içindeki kirlilik yükü tamamen farklı. Bu farklılığın dikkate alınmadan yapıldığı o tesislerde de aslında sözde arıtma yapılıyor. Gerçek bir arıtma değil. Hatırlarsanız Kurak geçen 2014 yılında İstanbul'un şebeke suyu kokmaya başlamıştı. İSKİ'nin Sakarya Nehri'nden aldığı suyu şebeke suyuna kattığı ortaya çıkmıştı. Sakarya'dan gelen suyu arıtacak bir tesisi yok İSKİ'nin. Buna uygun bir kirlilik yükü aratacak bir sistemi yok. Dolayısıyla aslında aratılmamış Sakarya suyunu... ...yani şebeke suyunu az az katarak, paçalayarak diyoruz buna... ...evlerimizdeki musluklara göndermişti. Aslında zehrin seyreltildiği bu suda kokmuştu hatırlarsanız. Yani evsel ve endüstriyel atık sular havza bazında ele alınmalı. İhtiyaca göre atık su arıtma tesisi planlaması yapılması gerekiyor. Evet programın birinci yarısında da ifade etmiştik. Bu artık su arıtma tesisleri çok maliyetli tesisler bir evet. yana Bu maliyetleri de belediyeler karşılamak durumunda kalıyorlar. Tabii ki bunların bütçeleri içerisinde büyük yere sahip. Hı. O yüzden de yapılmaları bir yandan çok da kolay olmuyor. Yapılması durumunda ise işte uluslararası finans kuruluşlarından çalışma durumunda kalıyorlar. O zaman da ifade ettiğimiz gibi... ...maliyet daha da katlanıyor. Buna evet. uygun bir mekanizma oluşturulması lazım. Yani belediyelerin e, bütçeleri değil, merkezi bütçelerden bu konuda e, bir pay ayrılması gerekiyor. Yani merkezi hükümetin de e, bu meseleyi kendi meselesi gibi sahiplenmesi gerekiyor. Aynen. Ee, zaten bunu söyledik yani sayısını artırmak gerekiyor ancak e, niteliğini artırmak gerekiyor daha fazla bir de şöyle bir şey var arıtılmış atık su içindeki azot veya fosfor gibi e, maddeler tarımsal sulamada kullanılabiliyor buna yönelik arıtma işlemi için seçilecek teknoloji farklı bunu önceden tespit etmek gerekiyor Türkiye'de atık su arıtma tesislerinden kişi başına yönetilen çamur miktarı kuru madde bazında baktığımızda günde 36 gram bu çamur organik bir madde kaynağı ve enerji elde etmek için kullanılabilir. Gübre amaçlı kullanılabilir, ek yakıt amaçlı da kullanılabilir. Mevcut çamurları ihtiyaca göre nasıl kullanmamız gerektiğini bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun tespiti yapılmalı. Yoksa zaten e, Türkiye yakın gelecekte çok ciddi bir çamur sorunu bekliyor. Bu çamurun tekrar kullanımı zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Evet. Ama bunların en öncesinde size şunu söylemek lazım herhalde... ...su varlıklarını korumak gerekiyor. Evet. Ee, yani gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Ee, Belgrad ormanlarına dönecek olursak eğer... E, ...ya da kuzey ormanlarına dönecek olursak... ...İstanbul'un en önemli su varlıklarının olduğu alanlardan bahsediyoruz. Evet. Buraya ciddi bir koruma gerekiyor ki... Ee, bu atık su tesisleri bilmem ne anlam ifade etsin. Bir yandan Aynen. yok ettiğinizde koruyacak suyunuz da kalmaz hale gelecek. Evet. Yani arıtmayı düşündüğümüz kadar hiç kirletmemeyi de veya az kirletmeyi kaynakta de düşünmemiz kirliyi, gerekiyor. Kaynakta önlemek gibi evet. bir halimiz Yani ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor su varlıklarına ve bütün doğa varlıklarına. Evet bu haftada su hakkının sonuna geldik. Bu haftaya Arıtma görüşmek tesislerinden üzere. tesislerinden bahsettik. Haftaya görüşelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.